بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ومن وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ الله اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله. Şimdi Allah'ın izniyle biz Tevhid risalleri külliyatını bitirdik. Allah Subhanahu wa Taala'nın rahmetiyle dinimizde neye inandığımızı öğrendik ki neden dolayı? Çünkü Rabbimiz bize şöyle emir etmişti: "Falem an-nuhul ilaha illallah. Bil ki Allah'tan başka hak ilah yoktur." Ve biz bundan şunu öğrendik: Hem dünya için hem ahiret için kişiye fayda veren bir imanı için önce bir bilgi şarttır. Ve biz bu konuyla alakalı Tevhid derslerini işledik. Hamd olsun. Ama ve lakin iş sadece sloganik bir şekilde dini öğrenmekle bitmez. İşte efendim ben dini öğrendim. Artık Müslüman oldum. Bundan sonra eskisi gibi yaşa hayatıma devam ederim diye bir şey bizim dinimizde yok. Ayetin devamını da okuyalım inşallah. Kendi günahın için istiğfar et diyor Rabbimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahları için de istiğfar et. Bunu niye abi fe'alem ennehu la ilahe illallah'tan sonra söylüyor? Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bunu bil. Kendi günahların, mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahları için istihbar et diyor. Neden? Aslında Allah subhanahu ve teala şunu öğretiyor. Hayatına geçir. Şimdi mesela bir günahtan istihbar etmek hayatın içinde olur değil mi? İnsan hayatında bir günah işler. Yapmış olduğu bir amelden dolayı. Ve günah işlese bile Allah subhanahu ve teala hayatında kendisine nasıl döneceğini ona gösterir. Bundan dolayı da Rabbin istediği şekilde istiğfar edip Rabbine geri döner. Ondan sonra Rabbimiz devamında diyor ki "Vallahu Allah subhanahu ve teala sizin dolaştığınız yerleri ve Ondan sonra kaldığınız yerleri de bilir. Biz Allah'ın izniyle inşallah şunu öğrenmeye çalışacağız. İslam hayatın her yerine temas eden bir dindir. Sadece komünistlerin yaptığı gibi sloganik bir din değildir bizim dinimiz kardeş. Mesela komünistler nasıl bir zihniyete sahip? Onlar da devleti sevmez. Onlar da kendi sistemleri hariç başka hiçbir sistemi sevmez. Aynı Türkiye'de olan komünistler de öyle. Baksan sistem hakkında çok böyle ciddi bir şekilde eleştiri vaki konuşabiliyorlar. Ciddi bir şekilde eleştiriyorlar. Ama o eleştirinin sabahında eleştirdikleri sistem için gidip memur olarak çalışabiliyorlar. Öğretmen olarak çalışabiliyorlar. İşte başka bir şekilde çalışabiliyorlar. İslam'da bu böyle değildir kardeşim. Öğrenmiş olduğun şeylerle amel etmek üzerimize farzdır. Bu da nasıl olur? İslami bir adab ile olur. Allah'ın izniyle biz bu derslerde İslami adabı öğrenmeye çalışacağız. Ve hayatımızın her yerine İslam'a müdahale ettiğini göreceğiz. Yani o kadar muhteşem bir din ki sadece teslim olman yeter. Yani sen kendin bir şey düşünmene gerek yok mesela. Hanımınla nasıl konuşacağını, nasıl münasebete gireceğini, Çocuklarınla nasıl gezeceğini, nasıl yemek yiyeceğini, nasıl giyineceğini, nasıl konuşacağını, kardeşlerin arası nasıl olacak, hocayla talebenin arası nasıl olacak? Anlatabiliyor muyum? bakayım? cihad Cihat nasıl olacak? Ondan sonra kadının kocası üzerindeki haklarını konuşacağız Allah nasip ederse. Aynı tam tersi de hanımının kocası üzerine kocasının, hanımın üzerine haklarını konuşacağız. Yani hayatın her yerine müdahale eden bir dinin adabını öğrenmeye çalışacağız inşallah. O da neyden dolayı? Hayatımızda en güzel şekilde yaşayalım diye. Çünkü biz sadece kendimizi tevhide nispet etmekle bu dini hayatımızda yaşayamayız. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bize sadece şirki, tevhidi, imanı, İslam'ı öğretmedi. Bununla beraber bunların hepsini hayatımızda nasıl yaşayacağımızı da öğretti. Doğru mu? Şimdi mesela tekfir meselesini öğrendik. Bazı insanları tekfir ettin ama vela ve bera nasıl olacak? Bunu bilmeden amel edebilir misin? Misal müşrik anne, müşrik babana karşı nasıl davrandığını bilmedikten sonra Nasıl bir münasebet içine gireceksin? ot başka bir şey üzerinden gidelim. Mesela birimiz evlenecek diyelim. Ama evliliğin fıkhını bilmiyor. Nasıl İslam'a göre evlenecek abi? Devam arttıralım. Ticaret yapacak. Ama ticaretin fıkhını İslam'a göre bilmiyor. O zaman ne olur? O zaman onun ahlakı ve adabı haram işlemeye çok müsait olur. Yani öyle ahlaklar, öyle adaplar vardır ki haramdır. Mesela bir erkeğin en mahrem yeri neresidir dersek, Hatta kadının da öyle yatak odası doğru mu Allah Subhanahu ve Teala oraya bile müdahale edebiliyor ediyordu istediğin her şeyi yapamazsın onunla alakalı da inşallah tersi işleyeceğiz yani müslümanın yatak odasının nasıl olmasına dair çünkü bizim dinimizde utanacak bir şey yoktur abi tamam Ebu Hureyre anhu bir rivayete göre. bir rivayete göre Selman radıyallahu anhu'nun yanına geliyorlar diyorlar ki ya işte peygamber size altınızı temizlemeyi bile öğretiyor Alay ediyorlar. Diyor vallahi evet aleyhissalatü vesselam bize diyor, nasıl yıkanacağımızı bile öğretti. İftihar ediyor. Tam yani gurur kaynağı. Aynı bizde de böyledir. Bizim dinimiz gerçekten gurur kaynağıdır. Hayatımızın her yerine temas eder. Ama temas ettiği yerleri biz bilmezsek o konudaki hükümleri bilmezsek o zaman İslam'ı yaşamak bizim için zor olur. Bundan dolayı Allah'ın izniyle inşallah öyle niyet ettik. İhlasımızı sağlam bir şekilde tutalım. Sadece Allah rızası için buluşalım ve Allah rızası için ayrılalım. Ve o niyetle buraya gelelim ki diyelim ben buraya geldikten sonra inşallah adabım ve ahlakım daha güzel bir hale gelecek. Bir örnek daha verelim. Çok fazla meseleleri var. Mesela bir Müslümanın münazara adabı nasıl olması lazım? Münazar ahlakı nasıl olması lazım? Bunlar hakkında da konuşmamız gerekecek. Çok fazla meseleler var. Ve Rabbim bereket versin. İbn Kesir tefsirinde şöyle rivayet ediyor. "Ve Hasan el Basrî, Hasan Basrî" Dedi ki, وَغَيْرُهُ Min السَّلَفِ Ve seleften başkaları da dedi ki, زَعَمَ قَوْمٌ اَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللّٰهِ Allah subhanahu ve bir kavim sevdiğini iddia etti. Yani bir kavim var, ha? sahabeden kişiler var. Diyorlar ki biz Allah'ı çok seviyoruz. Böyle bir iddiada bulunuyorlar. Ondan sonra, فَبْتَلَاهُمُ اللّٰهُ بِهَذِهِ الْاَيَةِ Allah subhanahu ve teala da bu ayetle onları imtihan etti onları sorguya çekti, onları hesaba çekti. Acaba gerçekten öyle mi? Böyle mi? Tamam? Ondan sonra hangi ayeti indirdi Rabbimiz? Estauzu billahi kul deki in kuntum tuhibunallaha De ki Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. Ne olacak peki yani peygambere ittiba edin. Yuhibbukumullah. Allah da sizi sevecek. Ve yaghfir lakum zunubakum ve günahlarınızı bağışlayacak. Şimdi bunu iyi Tasavvur etmek lazım. Bir topluluk var. Bir de en hayırlı topluluk. sabe topluluğu en hayırlı topluluk. asıl okuyacağız inşallah. Diyorlar ki biz Allah'ı çok seviyoruz. Allah subhanahu ve teala bunun üzerine iddia makamında olduklarından dolayı ki kişi iddia ettiği şeyle imtihan olur. Çok fazla büyük konuşmamak lazım. Allah subhanahu ve teala bu ayeti indiriyor. De ki peygamber aleyhissalatü vesselam ümrederek eğer Allah'ı seviyorsanız bazı alimler şöyle mana verir. Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız فَتَّبِعُونِ Bana ittiba edin. Bakın itaat edin demiyor. İttiba edin. İttiba itaattın daha fazlasıdır İtaat biri sana bir şey yap der. Onu yaparsın. Beot yapma der. Yapmazsın. İttiba öyle değil. İttiba daha fazlası. İttiba o kişi adımını nasıl atıyorsa sen o şekilde adımını atacaksın demek. O zaman bu ayette ne anlıyoruz? Sen Allah'ı seviyor musun sevmiyor musun? Mesela bu soruyu toplumumuza sorsak herkes der. Ben her şeyden çok daha çok Allah'ı seviyorum. Doğru mu? Allah subhanahu ve teala bu iddiayı olduğu gibi kabul etmiyor. Allah katında bir sevgi iddianı var ise peygambere ittiba edeceksin. Onun yaptığı gibi yapacaksın. Onun yaşadığı gibi yaşayacaksın. O zaman ne olur? Sadece sen Allah'ı sevmekle beraber sadık olmazsın. Yani bu sözünde sadık olmuş olursun. Ama daha fazlası var. Yuhbibikumullah. Allah da sizi sever. Yani Rabbin tarafından sevilmek istiyor musun? Peygamber aleyhissalatü vesselama ittiba edeceksin. O da bu dini hayatımızın her yerine nasıl yaşayacağını mükemmel bir şekilde gösterdi. Doğru mu? Hatta veda haçında soruyor. Hani yaptım mı, yapmadım mı? Tamam mı? Yani tebrik ettim mi, etmedim. İnsanları da şahit tutuyor. Ondan sonra parmağını kaldırıyor. Allah subhanahu ve teala şahit tutarak 3 kere bu şekilde yemin ediyor. Bunu ispat ediyor. Ondan sonra Vallahu غَفُورُ Rahim. Allah kafur olandır, rahim olandır. Ee, bu konuyla alakalı çok güzel bir not gördüm tefsirlerde, çok hoşuma gitti İbn Kesir tefsirinde söylüyor. Diyor ki bazı alimler ve ahlı olan irfan sahibi insanlar demiştir ki, mühim olan sevmek değil sevilmek. Yani düşünsene sen Allah tarafından senin Rabb'in seni sevdikten sonra bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Bunu bir tasavvur edelim. Kıyamet gününde alemden Rabbi sana diyecek ki. Kadir ben senden razıyım, ben seni seviyorum. Allah çok büyük bir şey. Burada nasıl ulaşabiliriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmekte. Başka bir şekilde biz bu makama ulaşamayız. Onun için ittiba da şunu gerektirir. İttiba eşittir ne? Hayatında aleyhissalatu vesselam bu dini nasıl yaşadıysa sen o şekilde yaşayacaksın. Bakın hemen ondan sonraki ayet çok dehşet verici bir ayet. Rabbimiz diyor ki kul tekrar, kulle başlıyor. De ki, eti'ullaha ver rasul. Allah'a itaat edin, peygambere, رسول'e itaat edin. Fe in tawellu eğer yüz çevirirlerse, peygamberin yoluna yüz çevirirlerse, peygambere itaat yüz çevirirlerse, şeriat'tan yüz çevirirlerse fe inna Allah la yuhibbul kafirin. Şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Şimdi bu ayetin, e, sübhanallahu tefsirine bakalım. Bakın İbn Kesir nasıl tefsir ediyor? "Thumma qala amiran li kulli ahadin min ve amin. Ondan sonra diyor ki alemin Rabbi olan Allah alimlerden ve avamdan herkese istisnasız herkese emretti. Yani burada kimse kalkıp şunu demesin diye. Ya hocalar yapsın da avam yapmasa da olur. Hayır. Alemler Rabbi herkese emretti. Alimlere de, avama da neyi emretti? Kul ati'u Allah ve de Rasul. Deki Allah'a ve peygambere itaat edin. Bu hepimizi kapsıyor. Bu sadece ilim talebelerini kapsayan bir ayet değil kardeşim. Eğer yüz çevirilerrse şöyle tefsir etmiş Ey Halfu an emrihi. onun emrine muhalefet ederlerse peygamberin emrine muhalefet ederlerse Fe inallahbul kafirin o zaman Allah şüphesiz ki kafirleri sevmez Bakın bunu nasıl tefsir ediyor fed ball anne şuna delalet ediyor ona muhalefet etmek onun yoluna yani metoduna, menhecine, yol diyor tarika muhalefet etmek küfrün küfürdür. Aleyhissatü Vesselam'ın getirmiş olduğu dine, dinin menhecine, metoduna muhalefet etmek küfürdür diyor imam. Vallahu la yuhibbu manittasafa bidalik. <Sessizlik> Kim bununla vasıflanmışsa Allah bu kişileri sevmez. Yani neyle vasıflanmışsa? Peygamber Aleyhissatü vesselam'in yoluna muhalefet eden insanı Allah sevmez. Bakın şimdi iyi dinleyin ne diyor. وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب etse bile Allah'ı çok seviyor ve Allah'a yaklaşmak için bunu yaptığını iddia etse bile kim peygamberin yoluna muhalefet ederse bu şekilde vasıflanmışsa Allah bu kişileri sevmez. Tamam mı kardeş? Ne zamana kadar peki sevmez? Bunun tek bir çözümü var. hatta yutabe'ar rasule Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a tabi olana kadar. Anlaşıldı mı? Şimdi buradan kendimizi ölçelim. Ticaretimizde, ahlakımızda, edevimizde, oturmamızda, kalkmamızda, giyimimizde, kuşamımızda, sosyal hayatımızda, iktisadi hayatta toplum olarak diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a tabi miyiz? Kendimize soralım. Anlıyor muyuz Allah Subhanahu ve Teala bu kavme niye muhabbet duymuyor, ahi? niye sevmiyor? Bundan ne oluyor? Allah muhafaza Rabbim Ayaklarımızı kaydırmasın. Şimdi bu ayet aslında bu konuyla alakalı yeterli. Yani biri çok ayet okuyabiliriz. Allah Subhanahu ve Teala kitabından bu konuyla alakalı, peygambere itaatle alakalı yani çok fazla ayetler var. 100'e yakın neresi ayet var peygambere itaat edin diye. Mesela bir yerde diyor kim peygambere itaat etmişse Allah'a itaat etmiştir. Başka bir yerde diyor ve ma resul size ne verirse onu alın. Ve manahaakum anhu fenteh. ondan uzak durur. Açık. Ne olursa olsun hangi meselede olursa olsun. Hoşuna gitsin gitmesin fark etmez. Peygamberin yap dediğini yapacaksın, yapma dediğini yapmayacaksın. Onun zatından dolayı değil. Allah onu peygamber olarak seçtiğinden dolayı. Burayı anladık mı? Mesela biz Resulullah Aleyhissatü vesselam zati itibariyle ona itaat etmiyoruz. Allah bunu bize emrettiği için biz ona itaat ediyoruz. Yoksa normalde şari yine Allah'tır. Hüküm koyucu yine Allah'tır Sübhanu ve Teala. Hükümlerinden bir tanesi de budur. Peygambere itaat edeceksin. Rabbimiz de bunu söyledikten sonra biz muhalefet eder miyiz? <gülüyor> Başka bir yerde diyor. <gülüyor> Şüphesiz ki sen çok üstün bir ahlak üzeresin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için söylüyor. Şimdi düşün. Mesela bir Müslüman tarafından bile şöyle övülsek. Senin ahlakın, edebin çok güzel. Bu çok hoşumuza gider değil mi? Yani bir Müslüman dese. Ah ben sen edebine hayranım. Bizim çok hoşumuza gidiyor. Şimdi düşünsene. Alemlerin Rabbi olan Allah peygamberine diyor sen çok üstün bir ahlak üzeresin. Azim diyor bir de. Çok muhteşem bir ahlak üzeresin. Bu gerçekten çok büyük bir şey. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu derslerle alakalı şunu da göreceğiz. Rabbimiz bu kitabı canlı olan insanların hayatı üzerine indirmiştir. Mesela biz biliyoruz Kur'an 23 sene zarfında peyderpey gönderildi. Yani bir şekilde kitap halinde bir seferde peygambere gelmedi. Doğru mu? Ve bu toplum kimdi abi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının toplumu. Yani Kureyş'e ilk etapta indi. Ondan sonra bir de Medine'ye. Bu insanların hayatı üzerine indiyse o zaman o insanların hayatını çok iyi anlamak lazım. Neden? Çünkü bakın Rabbimiz o insanlar hakkında. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a iman eden sahabeyi kastediyorum. Diyor ki, "Kuntum ummetin Siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı nesilsiniz. Abi şunu iyi tefekkür etmek lazım. Şimdi düşün. Adem Aleyhisselam'dan beni kaç bin sene geçmiştir Allahu alem Rabbimiz en iyisini bilir. Adem Aleyhisselam'ın ümmetinden daha hayırlı. Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinden daha hayırlı. Şiit Aleyhisselam'ın ümmetinden daha hayırlı. İdris Aleyhisselam'ın ümmetinden daha hayırlı. Musa, ondan sonra İsa, İbrahim, İsa, İsmail, say say say say say. Hepsinin ashabından, onlara iman eden arkadaşlarından Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın sahabesi daha hayırlı ümmet diyor Rabbimiz. Subhanallah, muhteşem bir şey değil mi? Yani düşün ne demek? Peygamberlerden sonra insanlık tarihine altın harflerle yazılmış kişiler demek. Allah subhanahu Wa teala onlardan razı olsun. Peki neden? Yani bu en hayırlı ümmet olmanın vasfı nedir? Diyor ki, bil bilme'ruf, siz iyiliği emredersiniz. İyiliği emretmek yine hayatın içinde olan bir amel değil mi? Evet. Sen bu dini bilmezsen bunu yapabilir misin? Hayır, demek ki önce öğreneceksin. Ondan sonra ne yapacaksın? Yaşayacaksın. Ki iyiliği emretmek de amel değil mi? Demek ki bu din senin hayatında kendisini göstermesi lazım. Ondan sonra sadece bu mu? Hayır. وَتَنْهَوْنَ anil الْمُنْكَرِ Ve kötülüklerden de insanları alıkoyarsınız. Kötülüklerden alıkoyarsınız. Şimdi sadece bugün mesela Diyanet'in yaptığı gibi müjdeleyici bir din değil. Öyle değil. Sahabe kötülüğü gördüğünde kötülüğe müdahale etti. Asla göz yummadı. Hayatlarında yaşadılar yani. Ve en etken ve لتؤمنون بالله Siz Allaha iman edersiniz. En büyük özellikleri bu subhanallah. Ondan sonra Rabbimiz diyor ki: "Walau amana ehlü'l-kitab le kana hayrallahu." Eğer kitap ehli iman etseydi onlar için daha hayırlı olurdu. Bununla alakalı hatta diğer derslerde de söylemiştik. "Fe in amanu bi misli ma amantum bi fe kad ihtedau." Eğer onlar sizin gibi yani sahabenin iman ettiği gibi iman ederse Kurtuluşa ulaşmışlar. Yani hidayete ulaşmışlardır. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Sahabenin iman ettiği gibi iman edenler hidayet üzeredir. Sahabenin iman ettiğinden başkasını iddia edenin iman garantisi yoktur. Asla ve kat a yoktur. Bizim için çok büyük bir O zaman onların bu dini nasıl yaşadığını görmek aslında bizim için bir kilit rol oynuyor. Çünkü sen de onların anladığı gibi anlayıp, onların yaşadığı gibi yaşarsan o zaman senin için de cennete yol açık demek. Ama tam tersi olursa, onların yaşamadığı bir şeyi iddia ederse, söylemediği şeyleri yaşamaya başlarsan, O zaman ne olacak? O zaman cennet garantin yok demek abi. Tamam. Ondan sonra Rabbimiz ehli kitap hakkında diyor ki, minhumul mu'minûne ve ekثرuhumul fâsikûn. Onlardan iman edenler olmakla beraber ekseriyeti fâsıklardır. Buradaki el fâsikûn, el kafirun manasında. Çünkü imanın karşısında kullanılıyor. Tamam Yani... Ben size bunu birkaç tane söylemiştim. Kur'an'da El-Zalimun, El-Fasihun, el, el, el, el geldiğinde Siyah Sibak'ta ki burada Ehl-i Kitap'la alakalı. Kafirler hakkındaysa büyük küfe delalet eder. Allahu Ekber. Şimdi sahabeyi örnek, nesil kılan özellik neydi? Bunun üzerine iyi tefekkür etmek lazım. Şimdi bakın 23 sene zarfında yani tek bir kişiden Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan yani kıtalara hükmeden bir devlet ha haline geldiler. Hatta aleyhissalatü vesselam Rabbine kavuştuktan sonra, vefat eyledikten sonra sahabe çok daha fazla ülkeleri fethetti. Abi 23 sene dilimindeki 23 sene bir şey değil. Ha? Böyle bir şeyi nasıl başardılar? Hani Bunun üzerine tefekkür etmek lazım. Çünkü inandığımız kaynaklar aynı. Doğru mu? Okuduğumuz Kur'an aynı Kur'an. Tabi olduğumuz peygamber aynı peygamber. Tabi olduğumuz sünnet aynı sünnet. Bu dini onlar dünyaya hakim kıldı da biz kendi aramızda bir niye bulaşamıyoruz? Bunu kendimize sormamız lazım, doğru mu? Çünkü eğer onların ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, bu dinin onlarda neyi değiştirdiğini görmemiz lazım. En büyük etken, Allahu u Rabbim en iyisini bilir, Seyyid Kutub bunu söylüyor. Diyor ki, sahabe İslam'a girdiğinde her şeyi sıfırdan öğrendi. Yani kendi hayatlarına dair her şeyi unuttular. Tabirciyse bir reset çektiler. Ondan sonra İslam neye doğru dediyse ona doğru dediler. Neye de yanlış dediyse ona yanlış dediler. Kayıtsız ve şartsız. Hevalarının hoşuna gitsin gitmesin ne İslam neyse o. Bu şekilde İslam'a girdiler. Bundan dolayı öncü nesil oldu. Ama diyor biz hurafelerimizle, bidatlarımızla ki İslam sandığımız hurafelerimizle ve bidatlarımızla İslam'a geldiğinden dolayı, geldiğimizden dolayı bir İslam'ın nuru bizim kalbimizde oluşmuyor. Oturmuyor. Neden? Çünkü sen bir şey İslam biliyorsun. Halbuki o İslam değil. O zaman ne yapman lazım? Önce hepsini bir temizlemen lazım. Zaten bunu da kendi hayatımızda görmüyor muyuz? Bak mesela 5 seneden beri, 10 seneden beri Müslüman olsak bile halen yeni şeyler öğreniyoruz. Aha öyle miydi ya? İspanalı. Tamam mı kardeşim? Aradaki fark bu. Evet. Peki sahabeye niye uyalım? Bu konuda sahabeye niye uyalım? Niye onların yaptığı gibi yapalım? Niye onların yaşadığı gibi yapalım? Niye aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanalım? Rabbim onların ahlakından bize de nasip eylesin. Şundan dolayı kendimiz daha güzel ahlak üzere olmak için. Bakın bugün başka bir şehirden de bir abi gelmişti. Kendi oğlu için. Hocam okutur musunuz falan gibisine bir talepte bulundu. Ben dedim abi niye? Hani bu çocuk niye okusun? Dedi ki davetçi olsun diye. Ben de dedim ki bir kitapta okudum. Oradaki alim diyor ki Gazali olabilir bak, Allahu A'lem. Diyor ki eğer bir kişi anlatmak için öğreniyorsa o daha öğrenmeye başlamadan önce helak olmuştur. Neden? Çünkü bu kendisini garantide görüyor. Halbuki sen bu ahlakı, bu edebi, İslam'ı ne için öğreniyorsun? Kendin yaşaman için. İlk etapta insanlar anlatman için değil. Eğer baştan beri her şeyi anlatmak üzerine olsa... İnsanlara götüreyim üzere olsa Aleyhisselatü Vesselam gizli davet yapar mıydı 3 sene boyunca? yapmaz daha Önce kendileri bununla ahlaklandılar. Tamam. Kendi hayatlarında yaşadılar. Ondan sonra dışarıya taşıdılar. Bizde tam tersi olmasın. Anlatabiliyor muyum? İslam dini ahi içerden yani kalpten dışarıya doğru büyüyen bir din olması lazım. Normalde odur. Önce kalbi fetheder. Kalbi fethettikten sonra ağzalarda bu görünmeye başlar. Ama kalbe tam oturmadan, sakalına vurursan, şalvarına vurursan, işte takkene vurursan, sarığına vurursan, olmaz. Neden? Çünkü bu şiarlarla beraber bir de Allah muhafaza, az sonra bununla alakalı konuşacağız. Sen o dini kötülersin. Daha ahlakın tam oturmamış. O zaman bu kavim de zaten fırsat bekliyor. Ne diyor? Bak bu sakallar hepsi zaten böyle ahlaksız. Hepsi insanların parasını çalmak istiyor. Hepsi böyle yapmak istiyor. Allah muhafaza, Rabbim bize bizi buna sebep kılmasın. Tamam mı kardeşim? Evet. Yani ilk önce öğrenmemizin ahi, niye öğreniyoruz? Her şeyden önce kendimiz yaşamak için, insanları anlatmak için değil. Müslümanın ilk ahlakı bu olması lazım. Bak her şeyden önce, şimdi ahlak derslerine başlayacağız Allah'ın izniyle. İslam adabını işleyeceğiz, değişik konularla alakalı. Ama her şeyden önce ilk usul olarak şunu öğreneceğiz. Biz öğrendiğimiz şeyleri ilk etapta yaşamak için öğreniyoruz, anlatmak için değil. Anlaşıldı mı? Zaten şöyle de bir şey var. Bakın insan psikolojisinde bu var. Biz bir şeyi ne kadar güzel yaşarsak zaten anlatmadan insanlar Allah'ın izniyle etkilenir. Sen bazen bir şeyi söylemek zorunda değilsin, illa anlatmak zorunda değilsin. Bakın az sonra inşallah ispat edelim bunu. Ayetlerle beraber ispat edelim. Sen sadece ahlakını güzel tutsan bile en güzel dava budur. En güzel davet budur. Yani herkesin İslam'a savaş açmış ve İslam'ın aleyhinde bir şeyleri kovaladığı bir zamanda biz aslında İslam'ın ahlakının bunun tam tersine İslam'ın adabını, bunun tam tersine muhteşem olduğunu göstermek için ilk planda kendi nefsimizde yaşayalım. Peki neden? Bakın nedeni muhteşem bir şey. Diyorum ya bazen hiçbir şey anlatmadan bile sadece ahlakın senin en büyük düşmanını, en iyi dostunu yapar. Ben demiyorum. alemlerin Rabbi olan Allah söylüyor. Bakın Fussilet suresinde 34. ayet diyor ki <gülüyor> İyilik ile kötülük aynı olmaz, eşit olmaz. İdfa billeti ye ahsen. sen kötülüğü en güzel şekilde defet. Bak kötülüğü en güzel şekilde defet. Şunu diyor mu Rabbimiz? Kötülüğe kötülükle amel et. Hayır. İdfa billeti ye ahsen. sen onu en güzel şekilde defet. Peki öyle olursa ne göreceksin? Feize buradaki fes sebebiyet içindir. Öyle yaparsan kötülüğü iyilikle def edersen o zaman seninle kendisi arasında düşman olan kişi, yani senin düşmanın olan kişi, çok sıcak, çok sağlam, çok samimi bir dosta dönüşür. Neyden dolayı? Kötülüğe karşılık iyilik yaptığından dolayı. Bakın buradan kasıt şu değil, burası da yanlış anlaşılmasın. Biri sana zulüm ediyor, başını Ey o şekilde değil. Kastedilen burada bu değil. Bununla alakalı inşallah müstakil bir ders yapacağız. Tamam mı? Yani insan arası ilişkilerle alakalı. Burada kastedilen misal veriyorum. Bir kişi senin şahsınla problemi var. Senin şahsınla ihtilaf yaşanmış. İslam'a bir şey söylemiyor. Senin dinine bir şey söylemiyor. Akideye bir şey söylemiyor. Müslümanlara da bir şey söylemiyor. Adam senin şahsınla problemi var. Şahsin için olan problemde ne yapacaksın? Hiç olmamış gibi göz ardı edeceksin. İşte bunu yaparsan Allah'ın izniyle ne olur ahi? Düşmanın en iyi dostun olur Allah'ın izniyle. Tamam Rabbimiz bunu söyledi. Şimdi normalde bizim dinimizde başka insanların bizim hakkımızda ne söyledikleri çok da önemli değildir. Diyorlar ki işte Arif şöyle şöyle yapmış. İşte efendim Ali şöyle şöyle yapmış. Mehmet şöyle şöyle yapmış. İlk etapta bu çok önemli değildir. Nereden sonra önemli olur? Eğer davete leke getirecekse. Bir şey daveti etkileyecek ise o zaman ne yaptığımızı iki kere düşünmemiz gerekir. Bakın bu öyle bir mesele ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bile bağlıyor. Bakın. Hatırlayın Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerinde okuduğu. Münafıklarla alakalı olaylar olduğunda. Ömer Radiyallahu Anh'u, Khattab'ın oğlu. Gelip Aleyhisselatü Vesselam'a hep ne diyor? Ya Resulallah bırak onun boynunu vurayım. Bakın birkaç kere oluyor. Doğru mu? Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde ne diyor? Diyor hayır. Ben Araplara söylettirmem. Muhammed kendi ashabını öldürüyor. Bak adam şimdi dışarıdan baktığında kimin munafık, kimin sağlam Müslüman, kimin sadık, kimin fasık olduğunu bilmiyor. Hepimizi aynı kefeye katıyor. Yo, bu tevhidçiler zaten hepsi böyle. Bunlar hiçbiri devleti sevmiyor. Bunlar hepsi şöyle. Halbuki içeride mesele nasıl olduğunu bilmiyorlar. Bak buna rağmen Alisat Osman ne diyor? Hayır. Onların eline ahi, onların lehine delil vermemek için Aleyhisselatü Vesselam normalde vahiy ile küfürleri sabit olanları öldürebilir. İslam Devleti'nin buna otoritesi de var, gücü de var. Yapmıyor. Neden? Davet leke görmesin diye. Tam mı kardeşim? Dinimiz leke görmesin diye. İşte bugün, o zaman biz bu konuda iki kere düşüneceğiz. Bir yerde sen biriyle nefsi ihtilaf yaşamışsın. Sen kalkıyorsun adamı dövüyorsun. Misal olarak söylüyorum. Evet, Adama kızdın. Dünya kadar küfür ettin. Bu bizim dinimize leke getirmez mi? Hmm. O zaman Bizi harekete geçiren şeyin ne olduğuna da bir dikkat etmemiz lazım. Nefsimiz mi, dinimiz mi? Dinine sövüldüğünde gerekeni yapacaksın. Bunda sıkıntı yok zaten. Ama nefsine sövüldüğünde sen niye aslan kesiliyorsun? Bırak adam söylesin, senin nefsin sonuç. Ve bu konuyla alakalı aslında önemli bir cümle de şunu ekleyelim. Abi temsiliyet meselesi var. Bak biz bu dini temsil ettiğimizi söylüyorsak, bu dine tabi olduğumuzu söylüyorsak, bu dinin hak, bundan hariç her şeyin batıl olduğunu söylüyorsa ona göre yaşamamız gerekir. Kafamıza göre yaşayamayız. Bir örnek vereyim bak sadece bir örnek. Yere geldiğinde bununla alakalı konuşacağız. Müslümanın sosyal medyadaki ahlakı nasıl olması lazım diye konuşacağız inşallah. Mesela düşünün siz Allah'ın bir ikramıyla beraber çok güzel bir yere gitmişsiniz. Mesela bir şelalenin kenarına gitmişsiniz diyelim. Tamam? Hava çok güzel. Müthiş tefekkür ediyorsun. Allah Subhanahu Wa Teala'nın ayetlerini görüyorsun. İmanın çoğalıyor. Ama bunu her şeyi sadece bir böyle düğmeye basmayla bozabilirsin. Nasıl? Resim çektin durumunda paylaştın. İslam'a uygun değil. Neden İslam'a uygun değil? Burayı da iyi anlamak lazım. Çünkü onu gören insanların buna gücü yetmiyorsa senin onları niye haset yapmana sebep oluyorsun? Tamam. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Bakın ilk başta masum görünen bir şey Allah katında büyük olabilir. Ondan sonra bunun sorumluluğu da var. tamam? Adam şunu da diyebilir. Ya bak işte bunların durumu şu kadar şu kadar kötü ama bu adam ha gezmeye gidiyor. Bak helal olan bir şeyde bile bazen insanlarda kötü algılar olabilir. Onun için ne yaptığımıza iki kere biz dikkat etmemiz lazım. Müşrik bir adam nereye gittiğini paylaşmış olsun. Kimin umurunda? Ama sen Müslüman olarak böyle davranamazsın. Sen kaliteli bir insan olacaksın. Mesela bir örnek vereyim bununla alakalı. Suhabe dedik, sahabenin ahlakı dedik, onların dini nasıl anladığı önemli. Mesela Ömer radıyallahu anhu'ya nispet edilen bir olay var. Mesela bir tane Müslüman İslam devletinin içinde hanımın elinden tutmuş sokakta yürüyor. Ömer radıyallahu anhu'nun halife olduğu zaman. Ömer radıyallahu anhu bunu dövdürüyor. Gırbaç vuruluyor. <gülüyor> diyor ki, diyor ki ey halife, ben başkasının karısının elini tutmuyorum ki ben kendi karımın elini tutuyorum. Diyor ki git evinde karının elini tut. Şimdi burayı anlamak lazım. Dövdürüyor. Neden dolayı? Alimler şöyle açıklıyor. Diyor ki o zaman ehli kitaptan ve dış milletlerden yeni İslam olanlar vardı. Onlarda bir yanlış anlaşılma olmasın diye mümkünlerin emiri bunu yasakladı. Normalde helal değil mi? Helal değil mi? Ama şimdi daha ilk defa davet yapmış olduğun komşu bunu her gün gördüğünde adamda değişik bir şey olabilir mi? O zaman biz helali bile terk ederiz. Yeter ki bizim dinimize bir leke gelmesin. Ondan sonra ormanda kimsenin olmadığı bir yerde hanımın elini yine tutarsın. Abi Müslüman kaliteli insan olması lazım. Kısacası bu. Ne yaptığını iki üç kere düşünmesi lazım. Biz müşrikler gibi kafamıza göre yaşamayız ki. Bizim bir sorumluluğumuz var. Bir davetimiz var. Ve o davetin her yerde davet olduğunu unutmayalım. Sadece derslerde değil. Sadece mescit ortamında değil. Asıl davet var ya Müslüman'ın hayatında belli olur. Ticaretinde belli olur. Ve şunun hesabını inanın, biz veremeyiz. Eğer bir insan, Allah muhafaza buyursun, bizim kötü uslubumuzdan dolayı, kötü usulümüzden dolayı, kötü ahlakımızdan dolayı, kötü edebimizden dolayı İslam'a soğursa, biz bunun hesabını kıyamet günü veremeyiz. Allah muhafaza buyursun. Şimdi diyebilirsin, ya ahi olur mu öyle şey? Olur öyle şey. Hem de çok iyi olur. Hatta bak size çok acayip bir şey söyleyeyim. Dünyada şimdiye kadar bütün zamanların içinde, gelmiş geçmiş bütün zamanlarda en hayırlı insan kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Doğru mu? Daha yeni okudu. Peki en hayırlı ümmet kim? En hayırlı nesil kim? Sahabe. Onu da daha yeni oku. Bakın. Uslup doğru olmazsa, uslup bozuk olursa dünyanın en hayırlı insanın etrafında en hayırlı nesil bile dağılır. Bakın bu cümle çok büyük bir cümle. En hayırlı insanın önündeki en hayırlı nesil olsa bile uslup doğru değilse, uslupta bir hata varsa o davet yıkılır gider. Bakın, alemine Rabbi olan Allah söylüyor. فَبِمَا rahmetin <gülüyor> min اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın bir rahmetiyle sen onlara yumuşak davran. Rabbimiz peygamber ediyor. Allah'ın rahmetiylesin onları yumuşak davran. Walau kunta lan min hawlik. Diyor ki eğer sen kaba ve katı kalpli, sert kalpli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. çok muhteşem değil mi ya? Çok acayip bir ayet. Fa'fu <gülüyor> ve Diyor ki ondan sonra Rabbimiz onlara afet. Onlar için istiğfar et. Ve onlarla istişare et. Bak değer ver. Peygamber'e söylüyor. Aleyhissalatu vesselam. O zaman burada ilim talebelerine de çok büyük bir edep yok mu? Ahlak yok mu? Müslümanları böyle elini tesliyle itermiş gibi ikinci sınıf insan muamelesi yapma. Onlarla istişare et. Onların fikirlerine değer ver. Buna karşılık da sen de hocana saygı göster. Bununla alakalı dersleri teker teker yapacağımız için detaylı girmiyor. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra diyor ki فَاِذَا عَزَمْتَ Bir şey azmettiğinde Şimdi istişareni yaptın, iyi davrandın Bir şeye de karar kıldın فَتَوَكَّلْ ala Allah. Ondan sonra artık Allah'a tevekkül et اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Şüphesiz ki Allah kendisine tevekkül edenleri sever Tevekkül edenleri sever Anlıyoruz ki kendisine tevekkül edenleri sever Şimdi 159. ayet Bak bir ayet sonrası Allah için ayeti iyi dinleyin. İn gensurkumullah fela galibelekum Allah size yardım etse hiç kimse size galip gelemez. Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Bu ayetin sonra niye bu ayet geldi? Hemen ondan sonraki ayet. Uslup, yarın öbür gün insanların bize galip gelip gelmemesini bile etkiler. Tam mı kardeşim? O kadar önemli. Bakın o kadar önemlidir. Onun için ayetler arka arkaya geliyor. Subhanallah. Eğer öyle olursa Allah muhafaza. Rabbim bize yardım etmese ne olur? Ve in yahzulkum fe men dhal ladzi Eğer siz yani Allah sizi yardımsız bırakacak olursa size kim yardım edecek ondan sonra? Allah muhafaza. Allah'tan başka yardımcımız mı var? Subhanallah. Tamam? Ve alallahi felyetevakkalul mu'minun. Bak tekrar getiriyor. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Bakın bu ayetlerin burada gelmesi çok önemli. Çok ince meseleler içinde var. Uslubunu bozmayacaksın. Neden? Çünkü uslub bozukluğu Allah muhafaza buyursun. Peygamberin etrafından sahabeyi bile uzaklaştırıyorsa insanları bugün bizim etrafımızdan nasıl uzaklaştırmasın? Anlıyor muyuz abi davetle niye bereket yok? Gerçekten birçok şeyi sıfırdan tekrardan bir reset etmemiz lazım. Rabbim bize hayırlı güzel bir uslub nasip eylesin. Yani buradan neyi anlıyoruz? Allah subhanahu ve Taala'nın yardımı bazen üsluba da bakıyormuş. Rabbim bize hayli bir üslup nasip eylesin. Bakın bir ayet var çok müthiş ya. Yani ahlak denildiğinde, adab denildiğinde bilmiyorum neden bu ayet beni çok etkiliyor. Kasas suresinde Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan kaçıp işte Şuayb Aleyhisselam denilen kişinin yanına gelmesi kıssasında ki muhakkikler diyor ki Şuayb Aleyhisselam olma ihtimali çok düşük. Vallahu alem. Rabbim en iyisini bilir. Ama orada o yaşlı adamın kasabasına gittiğinde bir olay oluyor. Beni çok etkiliyor. orada Rabbimiz diyor ki: "Fesaqalehuma thumma tawalla zil Onlar adına suladı, onların sürülerini suladı. Ondan sonra tawalla <gülüyor> zil gölgeye çekildi fekale. <gülüyor> dedi ki Musa, lesan bitmiş, tükenmiş. Tamam, bitmiş, tükenmiş ahi. Maddi manevi bitmiş, tükenmiş. Dedi ki: "Rabbi inni lima anzalta ilayya min hayrin faqir." Ey benim Rabbim, bana indireceğin her türlü hayıra ben muhtaçım. Nasıl bir hayır olursa olsun ben muhtaçım. Bir damla su mu ya Rabbi? Ben muhtaçım. Bir lokma yemek mi ya Rabbi? Ben muhtaçım. Böyle bir anda düşünsenize. Bakın ondan sonraki ayet inanılmaz. Ya yani, Sübhan'la böyle bir ayet Allah alemde zaten yok. Diyor ki: فَجَاءَتْهُ <gülüyor> اِحْدَاهُمَا diyor o iki kızdan bir tanesi ona geldi. Musa Aleyhisselam'a geldi. Ama nasıl geldi? Temşi ala istihiyâ iffetli bir şekilde geldi. İffetli bir şekilde yürüyerek geldi. Ya Sübhanallah abi düşün. Nasıl bir ahlak, nasıl bir haya, nasıl bir iffetsende var ki alemlerin Rabbi olan Allah bu yürüyüşün şeklini Kıyamete kadar kendi kitabını alıyor. Sübhanallah. Müthiş. Abi bak ahlak gerçekten çok müthiş bir şey. Edeb, uslup çok müthiş bir şey. Tamam. Ondan sonra işte konuşuyor Musa Aleyhisselam'la. Babam şöyle yaptı. Sen bize şöyle yardımcı olabilirsin. İlâh, ama burası beni çok etkiliyor. İnşallah bu zaten gelecek. Müslümanın hayasıyla alakalı, iffetiyle alakalı olan derste. Ama burası beni gerçekten etkiliyor. Allah'ın izniyle toplayalım. Şimdi ilk dersin uslubundandır çok fazla uzun olmaması. Bizim dinimiz hayatımızın her yerine müdahale eden bir din. Bunu önce kabul edeceğiz. Sadece sloganik. ondan sonra konuşmalarla olacak bir din değildir. Hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. Bu da nasıl olur? Peygamber aleyhissalatü vesselam bu dini nasıl yaşadıysa, bize neyi yap dediyse yapacağız. Neyi yapma dediğini onu da yapmayacağız. Ve sahabe de bu dini nasıl anlayıp Hayatlarına tatbik etmişseler, biz de bu şekilde tatbik etmek zorundayız. Çünkü neden tekrar ediyor? Sahabenin uslubu üzere giden insanlar için cennet garantisi vardır. Daha yeni ayette okuduk. Ama sahabenin gitmiş olduğu yoldan yüz çeviren, aleyhissalatü vesselamın ahlakından yüz çeviren, onun getirmiş olduğu yola muhalefet eden insanların da na'uz billah küfür içinde olduğunu da gördük. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Rabbim bize... Razı olduğu bir hayat, razı olduğu bir ahlak, razı olduğu bir edep nasip eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.